Açık Radyo 94.9. 8 saat 12 dakikadır yayındayız ve aşağı yukarı 8 buçuk saatten fazla bir zamanda, 9 saate yaklaşan bir zamanda müdahale oldu ve gittikçe de vahim bir hal alarak devam ediyor. Evet, Taksim Gezi Parkında bulunan arkadaşlarımızdan. ...gözde kazaz... ...koruyucu gaz maskesine ihtiyacı... ...olunduğundan bahsediyor, böyle bir talep varmış... ...gaz maskesi ihtiyacı varmış... ...Taksim Gezi Parkı'nda, bunu da buradan... ...duyurmamız gerekiyor sanırım, evet, acil ihtiyaçlar... O, ...içerisinde... O ...gri olanlar değil evet, mi, evet, acil gri ve kırmızı... De, ...ucu olanlardan... ...onlardan acil ihtiyaç varmış... ...yani yoğun bir sürekli olarak... Ardar'da arda gelen e, gaz e, saldırıları geri çekilmeler bir yandan da mecliste konuşmalar var. Bu Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup e, toplantısında konuşmalarında neler e, söylediğine de bakmamız e, birazdan bakacağız herhalde. Ama yani şu andaki aldığımız son haberlerde Gezi Parkı'na girmek gibi çok vahim bir e, polisin Gezi Parkı'na girmesi gibi çok vahim bir gelişme olmuştu. Ama şimdi e, gelen ek haberlere bakılacak olursa polisin geri çekilmekte olduğunu ve geziden bütün gezinin onların üstüne doğru gittiği gibi de bir not geldi. Evet evet. Şeyimize. Evet. Son bir... gelen gelişmeler bu şekilde. Evet dayanışmanın açıklamasını da size yoğun bir şekilde aktarmaya çalıştık. Yani saat 19'dan itibaren de taleplere sahip çıkan herkesi oraya beklediklerini buradayız ve hiçbir yere gitmiyoruz şeklinde net bir açıklaması geldi. Taksim dayanışmasının ve şöyle diyordu en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 polis ablukası var diye başlıyordu. Tabi burada bizim arada bu açıklamanın yapılmasından sonraki şeyde gelişmelerde sonraki gelişmelerde şöyle bir şey oldu. Yani Hüseyin Demir Dizen Doktor Hüseyin Demir Dizen iki defa konuştuk ve her konuşmamızda biraz daha vahim olmak üzere Onlarca hekimin ve birçok ambulansın duruma yetişemediği yetersiz kaldığı ve çaresizlik duygusu içinde kaldı Ve sadece bizim kısa konuşmamız sırasında kendisiyle radyodan kısa konuşmamız sırasında bile şey oldu. Onlarca yaralının bizzat 15 kişinin geldiğini de gördük. Şimdi dayanışmanın açıklaması şöyle parka karşı beton kışla.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 ve en temel talebimiz olan gezi parkının 1 metrekare olsun betonlaştırılmayacağını, park olarak kalacağını resmi olarak açıklayın diyorlar. Evet, şu şekilde de devamı geliyor. Ülkenin ve dünyanın dört bir yanında sahip çıkılarak meşruluğu tartışılmaz bir hal alan açtığımız davalar ve uluslararası evrensel hukuk kriterleri açısından da en temel insan hakları ve demokratik kriterleri açısından hukukiliği tartışılamayacak olan taleplerimizi Taleplerimizin takibinde ısrarcıyız diyor dayanışma yaptığı açıklamasında. Gezi Parkı'na Taksim'e sahip çıkan gençlerin meydana dolduran kadınların gece gündüz nöbet tutanların evinde kalbiyle destekleyenlerin yani halkın talepleri karşılanana kadar toplumsal barışa yönelik adımlar atılıncaya kadar buradayız. Taleplerimiz görülünceye... Somut adım atılıncaya kadar parkımıza ve meydanlarımıza tüm yurttaşlarımızla birlikte büyük bir dayanışma ile sahip çıkmaya devam ediyoruz deniliyor. Ve saat 19'da bugün saat 7'de bugün saat 7'den itibaren taleplere sahip çıkanları da buraya bekliyoruz deniyor. Burada ve buradayız, hiç buradayız hiçbir, hiçbir yere, yere gitmiyoruz, gitmiyoruz deniyor. Evet. Taksim dayanışmasının açıklamasında günler yaşıyoruz. 14 Saat 14-17 itibariyle şimdi bu... Çağlayan Adliyesi'nin önünde de e, olağanüstü bir e, saçma, e, sapan bir durum var. Evet. Ve avukatların e, birdenbire e, gözaltına alınması çok acayip bir e, durumla karşılaşmaları var. Biz... E, Nurcan Çarıkçı'yla bir telefon görüşmesi gerçekleştireceğiz şimdi. Avukat Nurcan Çarıkçı'yla ve durumu ondan öğreneceğiz. E, merhabalar Nurcan Hanım. Merhaba Merve Bey, iyi yayınlar. Merhaba. Teşekkür ederiz, iyi misiniz? Ee, i̇yi sayılırız şu anda beklemedeyiz Orta avluda avukat e, arkadaşlarımız da geliyorlar Destek vermek için vatandaşlar da geliyorlar Ben istiyorsanız durumu özetleyeyim ee, Çağlay'ın dışında değil adliyenin tam içerisinde oldu Basın açıklaması konusu yapmak için Saat 12'de her zamanki gibi her hafta yaptığınız gibi Toplandık ama ondan sonra özel güvenlik bizim kemere aldı. Daha sonrasında e, tartışmalar çıktı. Onun üzerine çevik kuvvet içeri de aldı. İki arkadaşımızı aldılar. Pardon bir şey. On, bir şeyi bir kez daha e, tekrarlamak istiyorum. Kulaklarım e, artık biraz da yaştan dolayı iyi işitmiyor esnafında. ama e, şeyi söylemek evet. istiyorum. Polisin e, bir grup avukatı çembere aldığından bahsediyorsunuz. Bir avliye... Özel a, güvenlik hayır hayır. Aldi'nin özel güvenliği. Polis dedi. Evet. olmayan insanlar bizi çember aldılar. Yani bu, daha sonra İki arkadaşımız özel güvenlik bir oda kilitledi ve savcılıktan e, izin olmamasına rağmen odada bir saat boyunca onları kilitli tuttular. Yani av, av, av, avukatları çemberi alan ve gözaltına e, yani göz altına benzer alık olan, bir evet. alıkona koyan evet, evet, insanlardan evet, evet, özel güvenlikçilerden bahsediyoruz evet, ve demek evet. Türkiye Cumhuriyeti demokrasisinden bahsediyoruz. Öyle evet çok aykırı artık son noktaları yani ne özel güvenlik ne polisin suçüstü olmadan böyle bir yetki yoktur Kaldık ki orada basa çıkılması için biz bir yerdeydik. Ve e, sonrasında biz özel güvenliğe itirazlarımızı ön sürünce arkadaşlarımızı bırakmamızı istedikleri zaman Onlar da e, çevir kuvveti çağırdılar Çevir kuvveti daha sonra saldırdı gruba ve eline kimi gelirse yıka paça Dört beş polis bir avukat arkadaşımızı yani bu şekilde yerlerde sürüklenen insanları insanlık dışı bir şekilde gözaltına aldılar. 50 50 civar avukat olduğu tahmin ediliyor ve çelik e, otobüse gö bindirip götürdüler. Ee, bir dakika Patrik, bunu, bunu da tekrarlar mısınız Nurcan'ım lütfen yerlerde sürüklenen avukatlardan bahsediyorum. Evet evet herkesin zaten video kayıtları ve fotoğrafları var artık şey e, onları da zaten e, Twitter üzerinden falan da görebilirsiniz. Yaka paçaya insanları götürdüler yani insanlık dışı kibarca konuşmak e, zahmetine bulunmadılar bile merdivenlere doğru sürüklediler ilk başta. Sonra merdivenlerden ana çıkış kapısına kadar sürükleyerek götürdüler. Peki bunu yapan e, polis miydi özel güvenlik miydi? Polis, çevik polis. kuvvet. Bu sefer evet. çevik kuvvet yani önce e, özel güvenliğin müdahalesi arkasından evet. da yetişen özel çevik kuvvet. Özel güvenlikte şu şekilde merdivenlere ortadaki grup merdivenlere kaçmasın diye özel güvenlikte çember oluşturmuştu etrafımızda. Dolayısıyla kıstırdılar diyebilirim yani teknik olarak. Yani, Bir tekrar ben şey yani sorabilir orada, miyim? Kaç evet. kişi gözaltına alındı şu anda? 50 civarı olduğunu sanıyorum çünkü tamam. o kadar çok Ege Paşa götürdüler ki aynı anda da götürdüler. Onun için biz yani gözleniyoruz ama bir otobüsle doldurup götürdüklerini biliyoruz. Otobüslerle götürdüler. Evet direkt kartlar hatta e, tam o esnada çalıların orta ana kapı girişini de e, X-ray cihazlarının falan e, metal sertbaltlarını falan kapatmak suretiyle vatandaşı ve her türlü girişi kapattılar dolayısıyla biz tam orta avluda bu şekilde kemer aldılar hem polis hem özel güvenlik evet, evet bu gerçekten e, insanın e, kolay kolay duyduklarına e, ve duyduk e, kulaklarına inanamaması ve üstelik de oradan da Tekrarını da yaptığı zaman kendi ağzından çıkanları da gene aynı inan, inanmama durumuyla karşılaması gibi bir durum var. Tamamen kontrolün kaybolmakta olduğu gibi bir durumla. Evet ya yani masum bir şekilde bir basın yaparken meslektaşlarımız belki Gezi Parkı'na bile gitmemiş insanlar vardır aramızda. Hani onlar bile bu şekilde bir polis şiddetine maruz kaldılar. Evet, İstanbul e... Burası Yönetim Kurulu da şu anda buraya geliyormuş. Avukat Merkezi'nden arkadaşlarımız da burada ama yani şu anda protesto sadece hiçbir şey yapamıyoruz. Çevik de dışarıda zaten ortak kapında orada bekliyor. Biz de orta avloda protesto yapıyoruz yani sadece alkışlığı slogan atabiliyoruz. Yani bu kadar avukatlar bile hukuk karşısında çaresiz kaldı bu noktayı getirdiler ülkeyi. Peki ne olacağını yani sizin kendi dar o an o bulunduğunuz yer açısından nasıl bir gelişme olacağını tahmin ediyorsunuz bunu sorabilir miyim? Şu anda bilmiyorum ama baro başkanı geliyor sanırım anne. onunla ilgili artık basın çıkması falan yapılır gibi geliyor ama tabii mesai bitim saatinde yaklaşıyor biliyorsunuz. Hani o saatten sonra geçmen nasıl olacak artık onu bizimki mertebe herkes direksel Twitter'dan Facebook'tan duyurabildiği kadar duyuruyor. Oralardan takip edebilirler. Evet Taksim Gezi Parkı'nda da dayanışmanın yaptığı açıklamada yoğun gaz bulutları dolayısıyla ertelenme, yani ertelenmedi de biraz daha gecikmeli yapılmak zorunda kaldı. Ama evet. 19'dan itibaren taleplere sahip çıkanları bekliyoruz dediler. Buradayız ve hiçbir yere gitmiyoruz diye biten bir açıklamaları evet. oldu. Yakından takip etmeye çalışıyoruz. Bize Nurcan çok teşekkür ederiz. Kendini, Rica ederim. Kendinize dikkat edin. Kendinize dikkat edin. Bir bir şamba gösterecek durumumuz olabilir. Dikkatli olun. Tekrar bağlanma. Görüşmek üzere. Görüşmek çok üzere. Teşekkür çok şükür. Teşekkür evet. Avukat Nurcan Çarıkçı ile konuştuk. Yani hakikaten nasıl tekrarlayacağını da insanın şaşırdığı bir... Adlenin içerisinde özel güvenlikler avukatları bir odaya kitleyip alıkoyuyorlar. Ardından Çevik Kuvvet'te Yaka Paşa bu avukatları daha fazla avukat, ailenin 50'nin civarında avukatı gözaltına alıyor otobüslere doldurup. Ve Bugün suç... Çağlayan adliyesinde yaşanan buymuş. Ve suçlamaları, e, suçlama nedir? Suçlama nedir? Basın toplantısı, Basın toplantısı yapma talebi, yaman, yer, evet. doğrusu. Hakikaten bunun esprisini falan yapacak bir hal yok. Yalnız e, çok büyük bir e, yönetim e, krizi içine girmekte olduğu mevcut yönetimin aşikar. E, Tabi buna e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, muhalefet e, görevini ne şekilde yaptığını da bilemediğimizi söyleyerek bir ilavede bulunalım. Yani onu da henüz elimize geçmedi e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, başkanı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açıklamalar ee, Onlar şimdi gelecek Fakat ben öncelikle şunu da Söyleyeyim ee, Açık Radyonun biraz Bu sene e, bu ay Gecikmiş olan bülteninde Kısa ve 140 Karakteri aşmayan küçük cümlelerden Oluşan bir bülten oluşturduk Adına da Gezi Parkı Devrim Ve radyomuz başlığını koymuştuk yönetememe durumunun bir devrimci duruma da yol açtığı aşikar yani e, tüm halk ayaklanmalarında esrarengiz bir nitelik vardır diyor Chris Hages. keskin gözlemciler kavın orada olduğunu bilirler ama ne zaman çakılıp tutuşacağını asla kestiremezler buna ilaveten Vladimir İliç Lenin'in bir sözünü koyabiliriz devrimin zamanını ve ilerleme şeklini kestirmek imkansızdır o üç aşağı beş yukarı kendi esrarengiz kanunlarıyla yönetilir. Ama bir geldi mi durdurulamaz şekilde ilerler diyor Lenin. Ondan sonra bir Taksim Gezi Parkı halk ayaklanmasında atılan ilk sloganlardan birini koyduk. Bu daha başlangıç mücadeleye devam. Arkasından da Gezi direnişini şiddet kullanarak bastırmak için başbakan ve partilerinin genel başkanından icazet isteyen AKP'li güruhun sloganlarından birini aldık. Yol ver gidelim, Taksim'i ezelim. Buna karşı gezi direnişçilerinin cevabı duvar yazısı gecikmedi. Yol ver gidelim, Taksim'i gezelim. Ankara'dan açık radyo selam gönderen bir dinleyicimiz de Özlem Atar da haberi sizden alıyoruz diye üç kelimeyle bizi onore etti. Bunu Frankfurt'tan, Washington'dan ve başka yerlerden de destek yayınımızı takip eden hatta Napoli'den de Lea evet. adlı akademisyen arkadaşımız da açık radyodan takip ettim demişti İtalya'dan. Başka da haber alamıyordum diyordu ve son olarak bültenimize şunu ekledik. Glenn Greenwald'ın bu şu sırada dünyayı tamamen alt üst etmiş olan bu gizli dinleme gözleme büyük abi skandalini ortaya çıkaranlardan Glenn Greenwald'ın <gülüyor> yazar Guardian yazarı ee, ve şöyle diyor ben bir şey gazeteciyim diyor destek okur desteğiyle ayakta kalan bir gazeteciyim şöyle demiş dinleyici destekli gazetecilik siyasi söylemi demokratlaştırır Gazeteciliği kolektif bir maceraya dönüştürür ve gazeteciyi bireye hesap verir hale getirir diyor. İşte onun için medyada gördüğümüz şey dinleyici destekli olmadığı için gazeteleri ve bağımsızlık olamadığı için de birebir bireye hesap verir hale gelmemiş durumda olduklarını görüyoruz. Evet durum bu saat 14.27 şu anda da Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından elimize geçen interhaber.com'dan gelen şeyleri biliyoruz. Bakıyorum. Gençlerin birinci sınıf demokrasi istediklerini söylemiş. Bu başbakanla atışmaya girmiş ve eğer Recep Tayyip Erdoğan güzel bir şey yapmak istiyorsa gençlerin sözüne kulak vermeli, onları dinlemeli ve onları söylediklerinden ders çıkarmaları işin özü budur." demiş. Ne dedi? "Sizin anladığınız dilden konuşacağım." dedi. "İki dil var. Birinci dil şiddet dili, öbür dil sevgi dili." diyor. ...şiddet dilini kullanan Recep Tayyip Erdoğan... ...sevgi dilini kullanan gençlerimiz... ...ne demek sizin dilinizden konuşacağım... ...demiş. Ve... ...bakıyorum şimdilik... ...görebildiğim kadarıyla... ...Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından... ...şu anda ceryan etmekte olan... ...bu sabahki baskın... ...konusunda... Yani ...bu sabah saat yedi... ...buçuk, yedi sularında... ...başlayan baskın... ...konusunda bir... ...şeyi yok. Evet. Açıklaması... ...yok. Alandan... ...daha önce gaz maskesi ihtiyacı olduğunu... ...söylemiştik. Şimdi de yiyecek... ...ihtiyacı da olduğu söyleniyor alandan. Bunu da duyurusunu yapma, yapmamız... ...gerekiyor. Gaz maskesi... ...ve yiyecek. Taksim Gezi Parkı'nda... ...bekleniyormuş. Dinleyicilerimizin de... ...eğer mümkünse... ...ellerinden gelen bir şey varsa... ...bu çağrı üzerine hareket etmeleri için... ...bir çağrıda biz de aktarıcı olabiliriz galiba. Evet. Şimdi bir... Müzik dinleyerek bir nefeslenelim. Evet, evet çok ufak bir ekleme de yapayım. Burada saat 8'den itibaren canlı yayında neler olup bittiğini aktarmaya çalışıyoruz. Taksim Gezi Parkı'ndan ve Taksim Meydanı'nda olayların hemen yarım saat sonrasında. Ama kaçıran olursa daha önce neler oldu neler bitti dinlemek isteyen olursa 10-15 dakika gecikmeyle açıkradyo.com sitesinde bulabilmeleri bu kayıtları bulabilmeleri de mümkün. Bunun da hatırlatmasını yapalım. Evet, saat e, tam e, 14.30, yani iki geliyor eden sonra saat 8'den beri buçuk saatten beri tam e, canlı özel e, durumla ilişkin yayın yapmaya çalışıyoruz. Bir sürü sürücü lisan da ediyoruz şüphesiz ama e, olayın anını e, hem e, internet e, üzerinden, e, sosyal medya üzerinden takip etmeye gösteren bazı ekranlarımızda da açık durumları takip etmeye çalışıyoruz ve durumu hem Taksim Meydanı'ndaki hem Ankara'daki meclisteki konuşmaları hem yapılan basın toplantılarını hem de en önemlisi sağlık durumlarını tıbbi durumları da açıklamaya çalışıyoruz. Bunu yapmaya devam etmeye çalışacağız. Açık Radyo Açık Radyo'dasınız, 94.9 burası, 14.34 saat canlı yayındayız ve özel bir yayınla e, olup biteni yansıtmaya, an, önce kavramaya, algılamaya, sonra da algıladığımız ölçüde, algı kapılarımızdan geçtiği ölçüde de sizinle paylaşmaya, sonra sizden gelen tepkilerle yeniden oluşturmaya, böyle bir sürecin içinde Özel bir yayın yapmaya çalışıyoruz. Bütün gelen bilgi ve belgeleri de toplayarak yerinden e, mülakatlar yaparak da sürdürmeye çalışıyoruz. Fakat benim görebildiğim e, kadarıyla şöyle de bir şey söylemek lazım. Adalet ve Kalkınma Partisi'den bazı kişilerin, e, yani bazı milletvekillerinin yönetici konumunda olan, ağırlığı olan... Sağduyu Aklı Selim sahibi olan kişilerin dar politik amaçları bir kenara bırakmalarının ve kendi yönetimlerini uyarmaları ve gerekirse de dayatmak için istifa gibi bir şeyi de kullanmaları, kozu da kullanmaları zamanı geliyor gibi. Çünkü tamamen görebildiğimiz kadarıyla tek bir kişinin yönetimi altında monolitik bir yapıya sahip olmuş bir iktidar partisi var ve her konuşmasında daha da sertleşen bir üslubuyla kendi kişiliğini dayatıp üstelik de Meydanlara çıkan insanların toplanmasına karşı başka insanları meydana çıkartmak, yapılan konuşmalara karşı konuşma yapılmasa bile kendisinin durmadan konuşmasıyla bir şekilde ve ortalıkta kan gövdeyi götürmek üzereyken yani sadece 10-30 itibariyle elimize geçen 15 ağır durumdan açık kafatası kırıkları, göğüs travmaları, plastik mermi yaralanmaları kol ve bacak kırıkları, kafa travmaları, merkezi sinir sistemi hasarına yol açacak önemde şeyleri, travmaları içeren bir acil koduyla yapılan çağrılar varken İstanbul Tabip Odası'nda bunların hiç umurunda olmayıp biz ne şey yapacağız diyen bu akşam hazır olun sincanda kendi grevimizi aman mitingimizi. mitingimizi yapacağız diye tamamen militan bir üslupla eskileri de hatırlatıyor zaten sürekli olarak kendi eski büyükşehir belediye başkanlığı da dahil parti çalışmalarını da hatırlatarak siz daha doğmamışken ben bu yolda siyaset ve çevrecilik yapıyordum şeklinde ve Kasımpaşalılık açıklamaları yaparak giden bir e, liderin emrinde e, emrinde olma durumunda ve daha da e, olan insanlardan bahsediyorum evet. milletvekillerinden e, ve daha da işin vahim tarafı giderek e, imamından sanatçılarına kadar her şekilde suçlamalar yapan insanların e, ve bunları yalnız marjinal olmakla değil işte ihanete varacak o bir takım ne derler adına provokasyonlarla suçlayan bir baş bakandan ve parti başkanından bahsediyoruz. Kontrolden iyice çıkmakta olan bir durum var. Evet. Peki ya vali? Vali hakkında ne dediniz? En son yaptığı açıklamasında uyarılarımız doğrultusunda Gezi parkını dışarı çıkmayarak orada beklemiş olmaları ve Taksim'deki Taksim Meydanı'ndaki polisimizle güvenlik güçlerimize çatışmaya girmek isteyen gruplara bu manada prim vermemiş olmaları fevkalade anlamlı ve değerli buluyoruz dedikleri göstericilerin bulunduğu mekana. Mekanın girişine yani Taksim Gezi Parkı'nın girişine polisin girmesini ne şekilde değerlendirdi vali? Bu konuda herhangi bir bilgi yok. Ve, e, aynı şekilde polisin Gezi Parkı'na içeri girme teşebbüsünü de Gezi Parkı'nda valinin tanımladığı şekliyle e, duran insanların nasıl önlediğine dair de aynı şekilde valinin herhangi bir açıklaması yok bu konuyla alakalı. Bu durumda devam ediyor. Vali de hala göstericilere teşekkür etmekte. Meşgul bir yandan da söylediği şeyleri e, tam tersine uygulayan bir polis e, kurumu var. Gezi parkının girişine kadar gelip oradaki insanların inisiyatifiyle polis dışarı sözleriyle geri çekilen insanlar var. Evet, Gerçekten takip etmeye var. devam edeceğiz. Gezi parkında ve taksimdeki son durumu da şey yapacağız. Son haber. Gezi parkına girip sonradan da çekildiydi oradaki direnişçilerin üzerine gitmesiyle polisin çekildiği gibi ama çok tehlikeli kritik şeyler yaşandı. Bütün bunları konuşmaya devam edeceğiz. Şimdi bir ara veriyoruz. Açık Radyo 94.9